Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi dinleyenler Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 253. babı olan Velilerin keramet ve faziletleri konumuz Allah'ın mümin kullarına ikramlarından örnekler sunacağız ayetlerle. Yunus suresi ayet 62 ve 64'te Rabbimiz buyuruyor. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hesap gününde korku yoktur ve onlar o gün asla üzülmeyeceklerdir. Onlar Allah'ın ayetlerine yürekten inanan ve bu imanın gereğini yerine getirerek dürüst ve erdemlice yaşayan kötülüklerden titizlikle sakınan kimselerdir. Hem dünya hayatında müjde var onlara hem de ahirette. Çünkü ilahi yasa da böyle yazılmıştır. Allah'ın sözlerinde asla değişiklik olmaz. İşte en büyük kurtuluş, en büyük mutluluk budur. Meryem suresi ayet 25 ve 26'da yine Rabbimiz buyuruyor. Cebrail, Doğum sancısıyla kuru bir hurma ağacının altına gelen Meryem'e dedi ki, ''Ey Meryem, hurma ağacını kendine doğru silkele, kucağına taze hurmalar dökülsün, ye, iç, gözün aydın olsun. Buradan ayrıldığında eğer bir insanla karşılaşırsan, onunla hiç konuşma, sadece işaretlerle ona de ki, ''Ben Rahman olan Allah için, bir süre konuşmamak üzere oruç adadım. Bu yüzden bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Korkma onların soracağı sorulara senin yerine ben cevap vereceğim. Ali İmran suresi ayet 37'de Böylece Allah Meryem'i kendi yolunda adanmış kıymetli bir adak olarak güzelce kabul buyurdu. Ve onu nadide bir çiçek gibi güzelce yetiştirdi. Onun eğitim ve bakımını Zekeriya üstlendi. Zekeriya onu ne zaman mabetteki odasında ziyaret etse yanında türlü türlü yiyecekler görürdü. Bunun üzerine hayret ve hayranlıkla ona ey Meryem bunlar sana nereden geliyor diye sordu. Meryem bunlar Allah katındandır Allah dilediğine hiç beklemediği imkanlar yaratarak sınırsız nimetler bahşeder dedi. Kehf Suresi Ayet 16-17 Ashab-ı Kehf denilen ve o dönemin zalim yöneticilerine baş kaldıran bir grup mümin genç kralın baskısı karşısında ne yapacaklarını aralarında konuşuyorlardı. İşlerinden biri dedi ki Madem onları ve Allah'tan başka taptıklarını terk ediyoruz öyleyse dağlara çekilip bir mağaraya saklanalım ki Rabbimiz bize rahmet kapılarını açsın ve müminlerin sayısını arttırıp iman cephesini güçlendirerek bu mücadelemizde bize bir destek, bir dayanak hazırlasın. Bu teklif kabul edildi ve gizlice mağaraya sığındılar. Bir süre sonra da yüzyıllar sürecek bir uykuya daldılar. Eğer orada bulunup bu ilginç manzarayı seyretmiş olsaydın, güneş doğduğu zaman girişi kuzeye bakan mağaranın sağ tarafına nasıl yöneldiğini Batarken de sol tarafından onları hiç rahatsız etmeden nasıl yalayıp geçtiğini görürdün. Onlar ise her şeyden habersiz mağaranın genişçe bir dehlizinde uzanmış uyumaktaydılar. Bunların hiçbirisi tesadüfler sonucu meydana gelmiş olaylar değildi. Aksine bu Allah'ın sınırsız kudret ve merhametini gözler önüne seren delillerden birisiydi. O halde bu delilleri doğru okuyarak Rabbinizin gösterdiği yolda yürüyün unutmayın. Allah kimi doğru yola iletirse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de yaptığı kötülüklerden dolayı sapıklık içinde bırakırsa artık onu doğru yola iletecek bir yardımcı bir dost bulamazsın. ile ilgili hadisler Ebu Bekir Es-Sıddık radiyallahu anh'ın oğlu Abdurrahman radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam Mescid-i Nebevi'nin arka kısmında kalacak yeri ve ailesi olmayan sahabilerinin barınması için üstü örtülü bir yer yaptırmıştı. Bu yere Suffe, burada kalıp ilimle meşgul olan sahabilere de ehli Suffe veya ashabu Suffe denirdi. Ehli Suffe fakir kimselerdi. Bir defasında Peygamber aleyhisselam iki kişilik yemeği olan Suffe ashabından bir üçüncüsünü, Dört kişilik yemeği olan da bir beşinci ve altıncısını yemeğe götürsün buyurmuştur. Yahut buna benzer bir şey söylemişti. Babam Ebu Bekir onlardan üç kişiyi alıp evine götürdü. Peygamber aleyhisselam da onlardan on kişi evine yemeğe davet etti. Ebu Bekir misafirleri bana emanet etti ve bir takım önemli meseleleri görüşmek üzere Peygamber aleyhisselamın evine gitti. İşleri uzayınca akşam yemeğini Peygamber Aleyhisselam'ın evinde yedi. Yatsı namazını kılıncaya kadar da orada kaldı. Sonra gecenin hayli ilerlemiş bir vaktinde evine döndü. Hanımı ona neden misafirlerin yanına gelmedin diye sordu. O da yoksa onlara hala yemek vermediniz mi diye çıkıştı. Hanım'ı sofra kurup yemeğe davet ettik fakat sen gelmedikçe yemek yemeyeceklerini söylediler dedi. Abdurrahman diyor ki ben babamın kızacağını bildiğim için Hemen ortalıktan kaybolup saklandım. Babam be hey akılsız herif diye bağırarak bana verdi, veriştirdi. Sonra misafirlere dönerek şiddetle cin içinize sinmesin. Vallahi ben bu yemekten yemeyeceğim dedim. Sonra yemeye başladık. Allah'a yemin ederim ki elimizi uzattığımız her lokmanın altından yemek daha da artıyordu. Nihayet misafirler doydular de ilk getirildiğinden daha fazla olarak ortada duruyordu. Ebu Bekir yemeğin o halini görünce hanımına seslenerek ''Bu ne hal? Ey beni firasın kızı'' dedi. ''O da gözümün nuruna yemin ederim ki yemek şimdi öncekinden üç misli daha fazla'' dedi. Ebu Bekir az önce ettiği yemini kastederek ''Muhakkak o şeytandandı. Öyleyse bu yemini bozup kefaretini vermeliyim'' dedi. Ve yemekten bir lokma aldı. Geri kalanı da peygamber aleyhisselama gönderdi. Yemek orada sabaha kadar durdu. Bizimle bir kabile arasında bir ittifak atlaşması vardı. O sıralar antlaşmanın süresi dolmak üzereydi. Bu yüzden atlaşmayı yenilemek üzere Medine'ye bir heyet göndermişlerdi. Onları temsil edecek olan 12 sözcüyü ayırıp mescitte konuk ettik. Her birinin yanında... Birkaç yardımcısı da vardı. Yanındakilerle birlikte sayılarının kaça ulaştığını Allah bilir. İşte onların hepsi karınlarını doyuncaya kadar o yemekten yediler. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. ''Sizden önceki ümmetler içinde kendilerini Allah tarafından ilham olunan kimseler vardı.'' Eğer ümmetim içinde de böyle biri varsa hiç şüphesiz o Ömer'dir. Hazreti Ömer radiyallahu anh ve onun durumunda olan büyük zatların böyle ilhamı mazhar olmaları söyledikleri her sözün mutlak doğru olduğu anlamına gelmez. Birçok konuda hayranlık verecek derecede isabetli hükümler veren Hazreti Ömer'in zaman zaman yanıldığı da olmuştur. Nitekim Hazreti Ömer Hudeybiye Barış Antlaşması yapıldığında Hazreti Peygamber'e itiraz etmiş ancak daha sonra hatasını anlayıp tövbe etmişti. Resulullah vefat ettiğinde bunu ilk anda kabullenememiş, Muhammed öldü diyenin kellesini uçururum demişti. Hazreti Ebu Bekir dinden dönen kabilelerle savaşmaya karar verince onun bu görüşüne önce muhalefet etmiş fakat daha sonra ona hak vermişti. Kadınlara verilecek Mehir miktarını sınırlamak istediğinde bir kadının itirazıyla bu düşüncesinden vazgeçmiş ve kendisinin yanıldığını kadının isabet ettiğini söylemişti. İşte bu ve benzeri örnekler ilham ile desteklenen büyük zatların da her insan gibi yanılabileceği görüşünü bizlere vermektedir. Her insan gibi yanılabileceğini görüş ve fikirlerinin tartışılabileceğini göstermektedir. Nitekim Hazreti Ömer, istişareye büyük önem vermiş, fikirlerinde istifade ettiği bilgili ve tecrübeli arkadaşlarını meşhur istişare meclislerinden hiç eksik etmemiştir. Cabir bin Semura radiyallahu anhuma anlatıyor, Kufa halkından bir kısmı cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan ve o sırada Kufe valiliği görevinde bulunan Saad bin Ebi Vakkas halife Ömer bin Hattab anhaya şikayette bulundular. Ömer de hem soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi, hem de Kufel'lerin sebep olabilecekleri başka fitneleri önlemek için Saad'i valilikten az yerine Ammar bin Yasir Kufeye ya vali tayin etti. Kufel'ler Saad hakkındaki şikayetlerini dile getirirken, onun namazı düzgün kıldırmadığını söylediler. Ömer adam gönderip Saad'ı Medine'ye getirdi ve Ey Ebu İshak bu adamlar senin namazı düzgün kıldırmadığını iddia ediyorlar dedi. Bunun üzerine Saad Allah'a yemin ederim ki ben en ince ayrıntısına varıncaya kadar onlara tıpkı Resulullah Aleyhisselam'ın namazı gibi namaz kıldırdım. Mesela yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekat uzunca kıldırır son iki rekatı da kısa tutardım dedi. Ömer senin hakkındaki düşüncemiz de zaten budur ey Ebu İshak dedi. Sonra durumu bir de yerinde araştırmak üzere Saad ile birlikte bir veya birkaç görevliyi Kufi'ye gönderdi. Görevliler Kufi'lilerden Saad'ın durumunu soruşturdular. Bütün mescitlere gidip cemaate Saadı sordular. Onlar da Saad hakkında hep övgü dolu sözler söylediler. En sonunda Abbas oğulları Mescidine gidip herkese Sa'd hakkında bildiklerini Allah için söylemeye davet ettiler. Onlar arasından Ebu Sa'de, Üsame bin Katade adında biri ayağa kalktı ve Madem ki bize Allah'ın adını verdin söyleyeyim Sa'd askerle birlikte harbe gitmez, Mal ve ganimet taksiminde eşitliği gözetmez, insanlar arasında adalet de hükmetmez dedi. Bunun üzerine Sa'd, o zaman vallahi ben de senin hakkında üç dilek dileyeceğim. Allah'ım eğer bu kulun şöhret ve gösteriş amacıyla ortaya çıkıp yalan şahitlikte bulunmuş ise onun ömrünü uzat, fakirliğini artır ve kendisini şiddetli bela ve fitneler çarptır dedi. O günden sonra Sadım beddua o adama nasılsın diye hali sorulduğunda fitneye uğramış bunak bir ihtiyarım. Sad'ın bedduasına tutuldum diye cevap verirdi. Bu hadisi Cabir bin Semure'den rivayet eden Abdülmerik bin Umeyr diyor ki Daha sonraki yıllarda o adamı ben de gördüm yaşlılıktan belli bükülmüş, yüzü kırışmış, kaşları gözlerinin üzerine düşmüştü. Bu haliyle yollarda rast geldiği kızlara ve cariyelere sataşır onlara çimlik atardı. Sadın bedduası adamı gerçekten acınacak hale getirmişti. Urve bin Zübeyir anlatıyor. Erva Bint Evs adında bir kadın cennette müjdelenen on sahabeden biri olan Said bin Zeyd radıyallahu anhı arazinin bir bölümünü gasp ettiği iddiasıyla Medine valisi Mervan bin Hakem'e şikayet etti. Bu şikayet üzerine Said ben Peygamber Aleyhisselam'ın bu konudaki sözlerini duyduktan sonra onun hakkına nasıl göz dikerim dedim. Mervan Resulullah Aleyhisselam'dan ne duydun diye sordum. O da ben Peygamber Aleyhisselam'ın kim haksız olarak bir karış yer alırsa mahşer günü o yerin yedi katı onun boynuna dolanır buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan sayede hitaben artık senden bundan başka delil istemiyorum. ''Zaten o kadın iddiasını delille ispatlayamadı. Bu durumda senin o araziyi gasp etmediğine dair yemin etmen yeterlidir.'' dedi. Fakat Said mahkeme kendi lehinde sonuçlandığı halde şikayetçi kadın iddia ettiği toprağı ona bıraktı. Ancak böylesine haksız bir suçlama karşısında çok incinmişti. ''Bu yüzden Allah'ım eğer bu kadın yalancı ise sen onun gözünü kör et.'' ve onu o arazisinde öldür diyerek bedduat. Urve diyor ki o kadın gerçekten de çok geçmeden kör oldu ve bir gün arazisinde gezinirken bir çukura düşüp öldü. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anlatıyor. Uhud savaşından önceki gece babam beni yanına çağırarak şunları söyledi. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabilerinden ilk şehit olacak kişinin ben olacağımı sanıyorum. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra benim için geride bırakacağım en kıymetli kişi sensin. Bir miktar borcum var onu mutlaka öde kardeşlerine de iyi bak dedim. Sabah olup savaş başlayınca gerçekten de ilk şehit düşen kişi babam oldu. O savaşında çok sayıda şehit vermiştik. Onları defnederken ikişer şehidi aynı kabre koyuyorduk. Ben de onu bir başka şehit ile birlikte aynı kabre defnetmiştim. Fakat daha sonra onu bir başkasıyla aynı kabirde bırakmaya gönlüm razı olmadı. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de ne göreyim. Savaşta bir kısmı kesilmiş olan kulağı hariç tüm vücudu kabre koyduğum günkü gibi taptaze tertemiz duruyor. Sonra onu tek başına Ayrı bir mezara defnettim. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın ashabından iki kişi. Hüseyin bin Hudeyr ve Abbad bin Bişir karanlık bir gecede evlerine gitmek üzere onun yanından çıktılar. Yolda yürürlerken birden önlerinde kandile benzer iki ışık peyda oldu. Bir süre o ışıkların aydınlığında yürüdüler. İki arkadaş birbirlerinden ayrılınca ışıklar da aynı şekilde ayrılarak onlar evlerine varıncaya kadar yollarını aydınlatmaya devam etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam Ensardan Asım bin Sabit komutasında 10 kişilik bir gözcü timini istihbara toplamak üzere düşman topraklarına göndermişti. Kafile Usvan ile Mekke arasında bulunan Hüdat mevkiine varınca Hüzeyl kabilesinin bir kulu olan oğulları Müslüman askerlerin geldiğini haber alarak yüze yakın okçudan oluşan bir grupla onları takibe başladılar. Asım ve arkadaşları onları fark edince kendilerini savunabilecekleri yüksekçe bir yere sığındılar. Fakat düşman çok geçmeden etraflarını sardı ve Aşağı inin ve silahlarınızı bırakıp teslim olun söz veriyoruz hiçbirinizi öldürmeyeceğiz dediler. Bunun üzerine Asım bin Sabit arkadaşlar ben bir kafirin sözüne güvenerek aşağı inmem dedi. Sonra da Allah'ım durumumuzu peygamberine bildir diye dua etti. Düşmanlar Asım'ı ve komutasındaki 6 kişiyi oka tutup şehit ettiler. Geri kalan 3 kişi Hübeyb, Zeyt bin Desine, Abdullah bin Tarık verilen söze güvenerek inip teslim oldular. Müşrikler bu 3 kişiyi ellerine geçirince yay tellerini çıkarıp onları bağlamaya başladılar. Abdullah adındaki o 3. kişi buna direnerek işte bize yapılan ilk kalleştik. Vallahi size asla teslim olmayacağım şu şehitler benim için en güzel örnektir dedi. Onu zorla sürükleyip götürmek istedilerse de şiddetle karşı koydu bunun üzerine onu da şehit ettiler. Hubeyb ve Zeyd bin Desine'yi Mekke'ye götürüp Bedir Savaşı sonrasında Müslümanlara iyice kin besleyen müşriklere sattılar. Hubeyb'i Bedir Savaşı'nda öldürdüğü Haris bin Amr'ın oğlu satın aldı. Hubeyb kendisini öldürmeye karar verecekleri güne kadar onların elinde esir olarak kaldı. Bu esaret günlerinde Hübeyb etek tıraşı olmak için Haris'in kızlarından birinden emanet bir ustura istemiş o da vermişti. Bu arada kadının dalgınlığı sonucu küçük çocuğu emekleyerek Hübeyb'in yanına sokuldu. Kadın Hübeyb'in elinde ustura olduğu halde çocuğu dizine oturttuğunu görünce büyük bir telaşa kapıldı. Hübeyb onun bu halini görünce çocuğunu öldüreceğimden mi korkuyorsun? Hayır ben Müslümanım asla böyle bir şey yapmam dedi. Kendisini kurtarmak için o çocuğu rehin almayı düşünmedi bile. Sonradan Müslüman olan kadın bu olayı anlatırken şöyle diyecekler. Vallahi ben hayatımda Hubeyb'den daha faziletli bir esir görmedim. Allah'a yemin olsun ki onu zincire bağlı olduğu ve Mekke'de hiçbir meyve bulunmadığı bir gün Taze üzüm yerken görmüştüm. Şüphesiz bu Allah'ın Hübeybe verdiği lütfettiği bir rızıktı. Haris'in oğulları Hübeybe'i öldürmek için harem bölgesinin dışındaki hil denilen yere çıkardıkları zaman Hübeybe onlara ''Müsaade edin de iki rekat namaz kılayım.'' dedi. Onlar da onu çözdüler. Hübeybe iki rekat namaz kıldı. Ve Vallahi ölümden korktuğumu düşünmeyeceğinizi bilsem daha çok namaz kılardım dedi. Sonra da Allah'ım bunların her birini tek tek mahvet. Birer birer canlarını al. Hiçbirini sağ bırakma diye dua etti. Ve şu beyitler okudu. Müslüman olarak öldürüleceksem devrilişimin hangi yanı olacağını umursamam. Bütün bunlar Allah yolundadır. O dilerse bereket verir parçalanmış bedenime. Müslüman olarak öldürüleceksem eğer, Ne bir hüzün duyarım ne keder. Artık ne tarafa yıkılırsa yıkılsın bedenim, Allah için olacak benim yıkılış nedenim. Değil mi ki bunlar hep Allah için, Hep onun yolunda nice bereketler yaratır, Uğrunda parçalanmış kulunda. Böylece Hübeyb Müslümanların idam edilmeden önce, İki rekat namaz kılma adetini başlatan kişi oldu. Bu on yiğit düşman tarafından kuşatıldıkları gün Peygamber aleyhisselam onların başına gelenleri ashabına bildirmişti. Bazı Kureyşli müşrikler Asım bin Sabit'in şehit edildiğini haber alınca Vücudundan onu tanımaya yarayacak bir parça kesip getirmeleri için Adamlarını yolladılar. Çünkü Asım Bedir Savaşı'nda Kureyş'in ileri gelenlerinden birini öldürmüştü. Fakat Allah Asım'ı korumak için bulut gibi bir arı sürüsü gönderdi. Bu arılar Kureyşlileri Asım'ın cesedine yaklaştırmadılar. Böylece onun naaşına dokunamadan geri döndüler. İmam Nevevi diyor ki velilerin kerameti konusunda bu kitabın daha önceki bölümlerinde zikrettiğimiz çok sayıda hadis vardır. Mesela sihirbaz ve rahip arasında gidip gelen genç ile ilgili hadis Yine cüriç hadisi Kapısını koca bir kayanın kapattığı mağaraya sığınmış üç arkadaş Yine buluttan filan kişinin bahçesinin sulat sesinin geldiğini duyan kişi Bunlardan sadece birkaçıdır Bu konuyla ilgili deliller hem çok hem de pek meşhurdur Başarı ancak Allah'ın yardımıyladır Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'a şöyle diyor. Ömer radiyallahu anh Kur'an bilgisiyle keskinleşen feraseti ve vahyin şekillendirdiği bakış açısıyla olayları doğru değerlendirir. Gerek aklını kullanarak gerek bilenlerle istişare ederek gerekse de Rabbinden gelecek ilahi esintilere gönlünü açarak her meseleden en isabetli kararları verirdi. Öyle ki Ömer radıyallahu anh'ın bir konuda benim kanaatim budur deyip de onun dediğinin aksinin ortaya çıktığını hiç görmedim. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.